Cümle Bismillahirrahmanirrahim. ve ve amalina. ve abduhu ve Bu hafta inşallah Teala bu haftaya kadar olan bölümde daha doğrusu şirkin çeşitli olan Büyük şirki kişinin işlediği zaman dinden çıkartan, sahibini kafir müşrik yapan, büyük şirkin çeşitlerinden hep bahsetti. İnşallah bu haftadan sonra küçük şirkle alakalı meseleler geliyor. Küçük şirkle alakalı meseleleri irdeleyeceğiz. Küçük şirkle büyük şirkin arasındaki farklar nelerdir? Yani ne küçük şirk ne büyük şirk? Bu haftaki mesele inşallah biraz bu kafamızdaki eksik noktalar tamamlayacak inşallah. Şeyh'in bu vapta getirdiği bir ayet var öncelikle. Onunla başlayacağız gene adetimiz üzere. Eferâ'ytumullâta vel uzzâ. Latı ve uzzayı gördünüz mü? diyor Allah. Ve menâtes salifetel olan menatı. Gördünüz mü? Bunlar malum siyer bilgilerinden biz biliyoruz ki Mekkeli müşriklerin üç tane ibadet ettiği putuydu. Tabi ibadeti tekrar önceki haftalardaki mukaddimede Nasıl tanımladıysak öyle algılamak lazım yoksa kimse demiyordu. Lat uzza menat yaratıcıdır, rezzak verendir, mülkün sahibidir, işleri düzenleyendir. Kimse demiyor demek gelmiş Lat putu Sakif kabilesinindi. Mekke'de o dönemde Sakif kabilesi vardı. Lat putu onların kabilesine aitti. Uzza Kureyş'in ve Beni Kenan'ın. Bu Kenan oğulları diyor ya Resulullah'ın soyu. Kureyş ve o soy ne yapıyorlarmış? Uzza'ya ibadet ediyorlarmış. Ve Beni Hilal denen kabile de Menatfut'una ibadet ediyorlarmış. Bunları nakleden, zikreden İbni Hişam tarihinde, siyerinde nakletmiş. <gülüyor> beni Hilal. Hilal oğulları demek. Onlar şey yaparlarmış. Ona ibadet ederlermiş. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. el <gülüyor> kelimesi aslında Allah'ın isminden türetilmiş bir kelime. Yani ilahtan türetilmiş bir kelime. Değiştirile değiştirile, artık din tahrif edile edile ilah olmuş lat kelimesi. Ondan sonra uzza aziz kelimesinden türeyen bir kelime. Gene müşrikler Allah'ın aziz ismini tahrif edip esma sıfatında aşırı gidip ne yaptılar bu ismini de tahrif ettiler. hatta mennan isminden türetilmiş o dönemde müşrikler şirklerini böyle Allah'ın dinini tebdil ederek ortaya çıkarmışlar. İbni Kesir rahim Allah tefsirinde bu üç tane put hakkında şey yapıyor. Nakiller yapıyor. İşte diyor bu diyor beyaz bir taştı diyor bir tanesi için. Ondan sonra bir tanesi ağaçmış. Yani bildiğin ağaç. Hani ismi ayette Lat-uza menatte'ye geçiyor da. Ya yani Bir tanesi ağaç, bir tanesi taş, bir tanesi türbe. Böyle e, garip bugünkü müşriklerin yaptığı gibi e, türbelerin başında, taşların, ağaçların dibinde insanlar ne yapıyorlar? Buralara ibadet ediyorlar. Lat için İbn Abbas'tan şöyle bir rivayet var. Buhari zikrediyor bunu. Kana raculan yaluttu sawiqa lil hac. hac hacca gelen hacılara kavut ufalanmış. Lat yani kavut dediği helvanın bir çeşidi yemek olarak. Tabi o zamanlar Mekke'de de şeyler var. Bakanlıklar var. Mesela askeriye'den sorumlu bir bakan var. Hacılarla sorumlu olan bir bakan var. İşte ticaretten sorumlu bir ticaret bakanları var. Bunların hepsi siyer kitaplarından mevcuttur. Latta o zaman hacca gelen müşriklere kavut ufalayan bir salihmiş. Ölmüş. Öldükten Öldükten sonra da ne yapmış insanlar? ona ibadet etmişler tıpkı Abdül Kadir Geylani'ye bugün ibadet edildiği gibi. Şimdi burada ayette ne geçmişti? Latmenat Uzla. Şimdi Uzla ile alakalı bir kıssa var. O da Uhud Savaşı'nda gerçekleşiyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselam Uhud Savaşı sırasında biliyorsunuz önce Müslümanlar galip gelecekti. Sonra ne oldu? mağlup oldular. Peygamber'e itaatsizliklerinden dolayı. Aynay tepesini terk eden okçular yüzünden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşının sonunda nereye doğru çıktı? Uhud dağına doğru geri çekildi Müslümanlar. Ebu Sufyan ordu dağa çekilirken İslam ordusu geldi bağırdı. Yaşasın Uzla, Yüce Uzla diye bağırdı orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ömer'e ne yapmıştı? Emir etmişti, karşılık verin diye. Bakın dikkat edin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde müşriklerin çok böyle şeyi olmuş, laf atmışlar, eziyet etmişler, hiç karşılık vermemiş. Burada sahabeyi teşvik ediyor, susmayın cevap verin diyor, sahabesine. Rasulullah sallam orada nasıl cevap vereceklerini peygamber nasıl öğretiyor diyor ki koyuldu diin ki Allahu ma'vlane la Allah bizim mevlamızdır, Allah bizim yardımcımızdır. Sizin ise yardımcınız, sizin ise Mevlanız yoktur diyor. Resulullah böyle cevap verin diyor onlara. Çünkü izzet, şeref Allah'ın dinine sarılmaktadır. İzzet, şeref Allah'ın dinine yapışmaktadır. Allah'ın dinine yapışmayan, Allah'ın dininin sınırlarını koramayanlar münafıkların ta kendileridir. Müşriklere meyleden, müşriklerle oturan kalkan, müşrikleri kendilerine kardeş edinen bir topluluk Bunlar Allah'ın dine ihanet etmişlerdir. Bunlar izzeti kaybetmişler. Bunların Mevlası Allah subhanahu wa olmaz. Niye? Onlar Allah'ın yasakladığı şeyi yaparaktan Allah'la aralarındaki bağ koparmıştırlar. Allah subhanahu wa ta'ala'nın yardımı, yardıma layık olan topluluğa gelir. Nebisi Hasan Vaman nasru illa min indillah diyor. Yardım sadece Allah katındandır. Lutu aleyhissam ve me illa Rabbil alemin. Benim başarım ancak alemler Rabbi olan Allah s.a. iledir. Senelerce ama senelerce. Belki de yüzyıllardır insanlar özledikleri işte o şeriat devletinin, işte o özledikleri o şeriat ahkamının gelmesi için her tarafta uğraşıyorlar. Ama bu çalışmaların hiçbiri seneler geçmesine rağmen hiçbir sonuç, hiçbir semere vermiyor. Niye? İnsanların hayatlar önce temizlenmemiş. Önce temizlenmesi gereken nefisler, önce temizlenmesi gereken aileler, önce temizlenmesi gereken toplum, akrabalar, yakınlar, insanlar Allah Subhanahu ve Taala'nın emirlerine muhalefet ettiklerinden dolayı Allah'ı razı edeceğiz diye uğraşmalarına rağmen Allah onlara yardım indirmiyor. Allah onları yardım etmiyor. Niye? Allah'ın irade ettiği, Allah'ın kullardan istediği hakiki tevhidi insanlar yaşamıyorlar. İnsanlar hakiki tevhidi yaşasalardı. Allah Subhanahu ve Teala Resulünün diliyle bize haber vermiş 12.000 salih kişilik bir ordu bütün dünyayı dize getirir. Bu hadis sahih senetli bir hadis. Yani 12.000 salih Müslüman olup olmaması mesele bugün. Allah Subhanahu ve Teala ayette mekkennahum fil ardi onlar ki biz onları yeryüzünde temekkün sahibi kılarsak yani onlara güç verir, iktidar verirsek, yeryüzün hükümdarları kılarsak ne yaparlar? Namazı kılarlar. İyiliği emreder, kötülükten nehy ederler, zekatı verirler. Allah müminleri böyle vasıflandırır ama bu senin benim kazanmamla elde edeceğim bir şey değildir. Biz sadece çalışırız, tevfik başarı, sonuç, zafer Allah subhanahu ve teala'nın elindedir. Allah dilediği, layık, gördüğü topluluğa Allah subhanahu ve teala bunu verir. İnsanların senelerdir çalışmalarındaki semersizliğinin sebebi işte bu Allah'ın dinin aslı olan meseleleri, kavrayamayışları... Allah'ı razı edeceğiz derken Allah'ı gazaplandırmalardır. Niye? Aslında bu şirkin, bu kötülüğün, bu şerrin bir temeli var. O temelde şu Allah s.a. diyor ki Necm suresi 23. ayette اِيَّتَّ بِعَانَ اِلَّا O yeryüzündekilerin çoğu neye tabi oldular? Ancak zanla. Yani delile değil. Zanna. Akıl üretirler, kelam yaparlar, fikirler üretirler. Böyle değil mi? Şöyle değil mi? İşte şöyle olsa daha iyi olmaz mı? Sadece tabi oldukları şey zandır. Allah subhanahu teala aynı şekilde Necim önce önceki ayette gene aynı ayetin başında. Allah diyor ki, اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَعُوا سَمَّيْتُمُوا هَا اَنْتُوا وَآبَعُكُمْ Bunlar babalarınızın ve sizin iddia ettiği bir takım isimlerdir. yani. Allah bunlar hakkında delil indirmemişti bugünkü bu topluluğun yaptığı gibi. Bugün bu topluluğun Allah'ın dinini terk edip şirke battığı gibi. Ama taaküp edilecek şey bunların küfre düşmesi, bunların şirke düşmesi değildir. Asıl taaccüp edilecek nokta bunlara mail eden hastalıklı kalplerdir. Asıl şaşınması gereken nokta tevhidin anladığını zannedip bunlara mail eden, bunlarla kardeş olan insanlardır. Çünkü hakkı batıla karıştıran, çünkü imanı küfrü birbirine karıştıran, imanı küfrü birbirinden ayırt etmeyenler bu kalbinde hastalık olan müşriklere meyleden münafıklardır. İslam'ı münafıklar çökertmiştir. İslamı her zaman gücünü münafıklar gidermiştir. Abdullah ibn Sebe gibi bir Yahudi münafık olup İslam izhar edip kalbinde küfrünü gizleyip en büyük fitneleri ortaya atmış sahabeyi birbirine kırdırmıştır. Abdullah ibni Sebe gibi münafıklar ve onun torunları olan şeytanın kendine kul uşak ettiği Abdullah ibni Sebe gibi münafıklar da ümmeti parçalar, ümmetin gücünün kaybolmasını vesile olurlar her yerde ve her zaman. Müslüman'a düşen ise Allah ﷻ dediği gibi Valakatça Ahumirabbihi muhuda, onlara Rablerinden hidayet gelmişti. Yani bize üzerimize düşen şey bize gelen hidayete tabi olmaktır, bize gelen Hakka, hakikate tabi olmaktır. İnsanların çoğu bir yere kadar gelirler, gelirler. Ondan sonra tıkanır kalırlar. Düşünün bir adam şirki terk etmiş. Küfrü terk etmiş. Tavutlara ibadeti terk etmiş. Adam şeyde takılmış. Paçaları kısaltmakta. Ya diyor dinin böyle bir emri yok. Amel etmemeyi konuşmuyorum, yok. Kabul edip etmeme, inkar meselesini konuşuyor. Veya adam sakal meselesine takılmış. Her şeyi kabul etmiş. Adam diyor ki sakal vacip değildir, vacipliğini inkar ediyor. ve adam her şeyi kabul etmiş, bir tane hadisi inkar etmiş, sahih bir hadis. Gene olmadı, gene olmadı. Yani sonuna kadar, bu canı Rabbe teslim edene kadar gelen hakka tabi olmak Müslüman üzerine düşen vazifedir ve insanların ekserisinin ekserisinin fitneye düştüğü yerde hak kendilerine geldikten sonra hakka tabi olmak noktasıdır. Çünkü hakkın ehli her dönemde, her asırda, her zaman az olmuş, 3-5 kişi Evlerde, diplerde, köşelerde, kuyularda tıpkı Musa'nın firavunun zulmünden çekindikleri zaman Allah'ın onlara evleniz mescid edinin deyip gizli gizli toplantılar yapması gibi. İsa'nın havarilerini toplayıp onlarla toplantılar yapması gibi. Ama unutmayın, gerçekten samimi isek, imanımızda sadıksak her şeyden önce, kalbimizde sıdkı varsa, sözümüzde doğruluk varsa herkes şunu iyi bilsin. Davet edenler İsa gibi Davet edilenler de havariler gibi olmak zorunda. Yoksa hevamıza yoksa nefsimize ibadet ederiz. Yoksa kendi anladığımız dini, Allah'ın dini zannedip de ondan sonra şeytanın ve nefsimizin cehennem çukuruna götürmesine baka kalırız da kendimizi cehennem çukurundan kurtaramayız. Ama hepimizin, hepimizin istisnai, istisnansız bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sahabesini eğittiyse. Bakın ortada çok açık tablolar var. Resulullah ve ashabı, İsa ve havarileri, Musa ve yanındaki bir grup genç adam. Amenel Musa. Musa ile kavminden ne? İman etti illazurriyetun min kavmihi. Kavminden bir grup genç. Yani. O kadar Allah subhanahu wa ta'ala'nın kendilerine gönderdiği hak dini kabul eden, hakka ittiba eden, dünyanın şehvetine, dünyanın fitnesine, dünyanın kandırmacasına aldanmayan, Allah'ı ve ahireti her şeye tercih eden, işte Allah subhanahu wa ta'ala bunları ne yapacaktır? Zaferi verecektir. O yüzden zafer çoklukta değil, zafer silahta değil, zafer sadece ilim talebinde de değil, zafer samimi bir şekilde ile amel etmektedir. Allah subhanehu ve gerisini takdir buyuracaktır. Çünkü Allah diyor ki فَاسْبِرْ لِحُكْمِ Rabbi. Rabbinin hükmüne sabret. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye yaptığı nasihat da şu Kul اَمَنْتُ بِاللَّهِ سُمَّ السَّقِينَ De ki Allah'a iman ettin. Yani tevhidi ilk önce kabullen. Ondan sonra istikamet üzere ol. Ondan sonra dost doğru yolu zor. Bakın insanların problemi tevhidi kabul etmek, tevhidi öğrenmemek, tevhidi bilmemek değil. Tevhidde sebat, Tevhid'de istikamet bulmaktır. Yani insanların problemi bu noktadır. İnsanlar istikamet üzerine değiller. 3 sene Müslüman, 4. Sene, sene mürted, 5 sene Müslüman, 6. sene mürted. Allah subhanahu teala böyle bir toplularda bazı yardımını indirmez. Sahabe 23 sene sabrettiler. 23 sene ondan sonra Allah onlara bolluk verdi. Resulullah beraber aleyhissalatü vesselam 13 sene bütün işkenceleri katlandılar. 10 sene de bu işin cefasını çektiler. 10 sene de 23 tane savaşa çıktılar. Senede 2.3 savaş yapar bu da. O sıkıntılara katlandıktan sonra Allah onlara hem dünyanın temekkününü hem de ahiretin mülkünü Allah subhanahu teala onlara verdi. Şeyh'in bu vabda getirdiği... Bir hadis var ki bununla bitiriyor. Bu bab kısa bir o ayeti getirmiş. Bir de bu hadisi getirmiş. Şimdi şeyh bu babın başında nasıl isimlendirmişti bu babı? Bir ağaç veya bir taş ve benzeri şeylerle teberrük. Şimdi Arapça, teberrük Arapça bir kelime. Bir şeyden bereket ummak demek. Yani bunun Nebi Salas'ın sünnetinde birçok noktada sabit. Mesela sahabe ne yaparmış? Resulullah'ın abdest suyu için yarışırlarmış. Niye bereket umuyorlar ondan? Yani şey mi diyeceğiz? İbadet mi ettiler diyeceğiz peygambere? Yok. Aleyhisselatu vesselam'ın işte kanını içmiş böyle İbn Avvam. bir Sallam al git dök diyor. Hacamat kanı. Hacamat kanı al git dök diyor toprağa. O da Resulullah'ın kanıdır. Abdullah bin Üzbey'in oğlu Zübeyr İbn Avvam Medine'de doğan ilk Müslüman çocuktur. O kanı içiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptın deyince içtim deyince vallahi o o bedene cehennem ateşe haramdır. Çünkü Resulullah'ın kanı dolaşıyor o bedende. Zübeyir bin Avval'ın peygamber sevgisi. Abdullah bin Zübeyir ki babası da büyük salihti. Onu da zalim hacca şehit etti zaten Zübeyir bin Avval'ın. Pardon Abdullah İbni Zübeyir onun özür dilerim. Bu... bu Saydığımız örnekten bu verdiğimiz rivayetlerin hepsi neyi gösteriyor? Yani bazı şeyler vardır. Allah subhanahu teala onlara bereket kılmıştır. Mesela Mekke'nin mübarek kılınması gibi. Allah ayette diyor. Bekkete mübareka. Yani mübarek şehir, mübarek yer. Öyle değil mi? Veya Allah subhanahu teala İbrahim'in musallasının arkasını bereketli kılması gibi. Yani buna benzer birçok yer. Arafat'ın e, orada Allah'a yakınlık, duanın orada müstecip olması, kabul edilir olması vesaire Yani İslam'da teberrük anlayışı var aslında. Ama bu öyle bir noktaya varabiliyor ki bazen Allah'tan başkasına ibadet noktasına. lat uzamenatta olduğu gibi. Bugün kabirlerde, türbelerde olduğu gibi. insana artık zatından istemeye başlıyorlar. Yani ondan bereket umup Allah, Allah'tan bereketi talep etmek yerine onu vesile kılıp ne yapıyorlar? Zatından artık istemeye başlıyorlar. Tabii teberrün kısımları var. Bir işte küfür olan teberrük var. İki e, bidat olan teberrük var. Üç haram olan, yasaklanmış olan teberrük kısımlar var. Küçük şirk isimlendiler. Yani o yüzden burada iki tane bir ayet bir hadisle babı tamamlamış. Şimdi burada getirdi ikinci hadis anlatmak istediğim mesele ışık tutacak hadis. O da Zatu'n Nuvat hadisi, meşhur hadis. Herkesin dilinde ama kimsenin fıkha demediği, herkesin konuştu ama kimsenin zerren miskal anlayışla rızıklı yani anlayışla e, bu hadisi kavrayamadı ve birçoğunun saptığı hadis desek yeridir. Abartmış olmayız inşallah. an Han Ebi Waqt elleyhi radiyallahu anhu'dan geliyor. "Kal" Dedi ki... <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile Huneyn'e savaşa çıktık. Ve nehne hudasa'u ahdim bi kufrin. Biz de küfürden yeni çıkmıştık. İslam'a yeni girmiştik. Ve lil müşrikine sidratun. Müşriklerin bir ağacı vardı. Ya'kefune <gülüyor> indehe. Onun yanında ukuf ediyorlardı. Birazdan açıklaması gelecek inşallah. Ve yanutune biha eslahetehum. Silahlarını Ne yapıyorlardı buraya? Asıyorlardı. Yukale lehe zâtu amvat, Buna da zâtu amvat deniyordu. Femararına bir sidretin. Bir ağacın yanına geçtik ve Nebi Sassam'a dedik ki fakulna ya Resulallah ic ellene bize ic ellene zâtu amvat, Bize zâtu amvat kıl. Biz de gidelim silahlarımızı oraya asalım. Bereket umalım. Keme lehum zâtu envat. Tıpkı onların bir ağacı olduğu gibi. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu akbar. İnne hâ işte bu diyor sünnettir. Allah'ın sünnetidir yani. Kultum vallazi nefs bi yedihi elinde tutana yemin ederim ki kema akalet banu İsrail li Musa. İsrail oğlanın Musa'ya dediği gibi dediniz diyor. İc'alna ilahan kema lahum alehateun. "Kâl innakum kavmun tecalun. Bize onların ilahları gibi ilah yap." Siz dediler. Yani beni İsrail bunu söylediler. Says. Musa da onlara dedi ki siz cahil bir kavimsiniz. لَتَرْكَ بُنَّ سُنَنَا مَنْكَانَ قَبْلَكُمْ Sizden öncekilerin sünnetine tabi olacaksınız. Tirmizi rivayet etmiş, hadis sahihdir demiş. Şimdi hadisin kelime kelime inşallah bir izahatını yapalım ki biliyorsunuz yani biz hadis okusun, insanlar hadis öğrensin derken eline her hadis alan istimbat yapıp müçtehit kesilsin demiyoruz. Şimdi bu başka bir mesele. Hadisin nasıl ayetin tefsiri varsa hadisinde tefsiri var. Şimdi hadiste ne dedi? Karaca ama Rasulullah satsam ilah Huney. Huney çıktık? Huney ne zaman oldu? Huney seferi. Mekken'in fethinden sonra. Vanaḥ nūhūdatā u aḥdīm bi kufrīn. Biz de küfürden yeni çıkmıştık. Yani İslam'a yeni girmişler. Şimdi bir soru. Mekke ne zaman fethedildi? O sene. Ramazan ayının on sekizinci günü. Ramazan'ın 18. günü Mekke denildi Bu seferden 25 gün sonra Mekke'nin fethinden 25 gün sonra sahabeler nereye gittiler? Huneyn'e gittiler. Yani Ebu Vakit elleysi, Mekke'de İslam'a girenlerden yani. Mekke'nin fethinde binlerce insan İslam'a girdiler değil mi? Yani 25 gün geçmiş sadece. Burası önemli bir nokta. 25 günlük Müslümanlar. Yani. 25 günlük Müslümanlar açıkçası. Walil müşrikin esidratın yakifun Müşriklerin bir ağacı var ve o ağacın önünde yakifun <gülüyor> duruyorlar. Akasa, <gülüyor> ukuf demek. Arapça mastarı. Ukuf <gülüyor> bir şeyin önünde tazim ederek durmak demek. Bugün okulda putun önünde duruyorlar. Ya. Onun adı ukuf. Akasa yaakifun. Yani onun önünde ne yapıyorlar? Duruyorlar. Delil. İbrahim aleyhisselamın kavlin Allah Subhanahu ve Teala İbrahim'den haber verirken İbrahim şöyle dedi. "Ve hadi temasilu'lleti entum leha akifun." Kavmi ne diyor? Bu temasiller, yani bu putlar, şekiller nedir ki siz onların önünde du ukuf ediyorsunuz. Ya akifun yani duruyorsunuz, tazim ediyorsunuz. Bugün işte 10 Kasım'da şeyde yaptıkları gibi putun önünde ayakta saygı duruşunda dur. Yani akafa saygı duruşu desek yeridir. Anlaşıldı inşallah. Yani Arapça manası يَعْكِفُونَ her dediği onun yanında okuf ediyorlardı. Yani o ağaca saygı duruşu yapıyor, okuf edip önünde tazimde bulunuyorlardı. Şimdi onlar gene ağacın macin önünde yapıyormuş, bunlar görmediklerini önünde yapıyorlar. 10 Kasım'da adam evin içinde kalkıyor siren çalınca. Hani önünde put da yok. مَا عَنُوْتُونَ بِهَا أَسْلَحَتَهُمْ Silahlarını ne yapıyorlardı? Müşrikler oraya açıyorlardı. Neden? Teberrük inancı müşriklerden var. Çünkü müşrikler haç ediyordu, namaz kılıyordu, oruç tutuyordu müşrikler. Yani onların biliyorsunuz şirki neredeydi? Allah'la aralarına aracı koymalarıydı. Mekkeli müşriklerin şirki. Onlarda da teberrük inancı olduğu için müşriklerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne diyorlar? İç enlene -en bize de ne yap? Zatı envat yap. Yani bize de bir yer göster. Biz de oraya silahımızı atanıp Allah onun vesilesiyle bize bereket versin. Bak izin nereden isteniyor? Şeriatı koyan Allah subhanahu teala Resulü bize bildiriyor. O şeriatı. Doğru mu? Şeriden, şeriatı koyandan izin istiyoruz. Yani bize bereketli bir yer kıl. Dedik ya Kabe mübarek, Mekke mübarek Resulullah'ın abdest suyun bereketli umuyoruz sahabı onlar teberruk edilmiş. Yani bazı şeyler var Allah katında bereketli bunlar. Yani Allah onlara bereket vermiş, doğru mu? Diyorlar ki Allah'a ilticaj Allah da bize bir şey bir yer göstersin. Biz de silahlarımızı oraya atalım yani. Bu neyi gösteriyor? Delili ne yani? Bunun gerçekten İslam'da böyle bir şey var mı? Örnek. İbrahim'in musallası dedik, değil mi? Orası bereketli yer. Allah bir ayette diyor ki وَتَّقِذُوا مِنْ İbrahim'e اِبْرَٰهِمَ İbrahim'in makamını musalla edinin. Yani namaz kılınan yer edinin. Bu neden nazil oldu? Ömer radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah bize bir yer göstersen de mübarek bereketli bir yer orada namaz kılsak dedi. Allah bu ayeti indirdi. Ömer diyor ki Rabbim bana üç yerde muvaffakat etti diyor. Üç yerde muvaffakat etti. Biri bura Diyor ya Resulallah, bize bir yer göster. Allah bu ayet indiriyor Bakara suresindeki. İkincisi nere? Bed kapanması. Yok. Bedir esirleri. Bedir esirleri. Bedir esirleri ne oldu? Dedi ki öldürürsün hepsi. Evet. Herkes kardeşini öldürsün ki kim Allah'a iman etmiş ortaya çıksın dedi. Üçüncü noktada kapanması. Resulullah'ın hanımların kapanması meselesi. Resulullah dedi hanımların bak birileri gelip gidiyor soru soruyorlar. Hani hanımların kapansa etse Allah örtü ayetini ne yaptı? Ondan sonra indirdi. Ömer böyle radıyallahu anh'u faziletli bir sahameli. Ömer radıyallahu bize bir yer göster, biz de orada namaz kılalım deyince Allah'ın Demek ki yani şari, şari'den, şeriat koyandan bazı şeyler ne yapabiliyorlardı o dönemde? Vahiy geldiği için sorabiliyorlardı. Yani yoksa demiyorlar. Ağaca gidelim ağaç bize savaşta zafer nasip etsin. Zaferi nasip eden ağaçtır. Haşa. Yani böyle bir itikat yok. Ama neye götüren bir şey bu? Şirke götüren, seddüzzeria olan bir mesele. Adı küçük şirk. Öyle mi? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye Hayber günü tükürcenini atmış, gözüne sürmüş, ağrısı geçmiş. Değil mi? Ama o peygamber Peygamber sallallahu aleyhi ve sakalından bereket ummaya kalkmış sahabe. Su, abdest suyundan. Ama salihin yok. Bu peygambere kaç bir durum. Yani salih birinin de gidip biz o zaman abdest suyunu alabilir miyiz? Salih gördüğümüz biri var. Yok. Bu iş küçük şirktir. Niye? Şirke götürür bu. Artık onu ibadete başlar insanlar yakında. Anlatabildim mi inşallah? Küçük şirkte büyük şirkin farkını. Yani neden küçük şirktenmiş? Çünkü itikadın değişmesiyle beraber neye gidecek? Büyük şirke gidecek bu. Başlangıcı ama tabii ki bereket umulan noktalar yerler var. Bunlar açık malum şeyler. Ne dedi Resulullah Sassan? Allahu var dedi. Takip etti ki Müslüman takip ettiği bir şey gördüğünde ne yapar? Tekbir getirir. Bu, bunun delilidir. İnne hel sunen. Bu sünnettir. Yani bütün ümmetler bunu yapmıştır. Sonra neyi örnek verdi? Beni İsrail'i Musa Aleyhisselam'a dediği sözü "İc anlena ilahan kemalehum aleha" ne dediler? Bizim bize de ilah ya, şey ilahlar ya. Neden? Allah Firavun'un zulmünden kurtarmıştı Beni İsrail'i. Kızıldeniz'i geçtiler. Allah Firavun'u boğduktan sonra bir kavmin yanına geldiler. Baktılar putlara tapıyor. O zaman Musa Aleyhisselam'a bunu dediler. O da "İnnekum kavmun tecen siz cahil bir kavimsiniz." dedi. Şimdi burada Resulullah iki fiili birbirine benzetti değil mi? Yani sahabenin o Zat-ı Envat o diğer Beni İsrail'in söylediği o sözü birbirine benzetti. Peki aynı mı? Yok. Peki böyle şeriatta başka naslar var mı? Var. Hüzeyfe Radiyallahu'nun Radiyallahu bir tane sahabeyi hastayken ziyarete geliyor. Bakıyor boynunda muska var. Onların çoğu şif koşmadan iman etmezler ayetini okuyor halbuki küçük yani muska takmak büyük şirk değil. Kişiyi dinden çıkarmaz. Öyle mi? Yani şeriat'taki muska ise caizdir. olsa haberin taktığı muska öyleydi. Küçük şirket büyük şirkle alakalı ayet okuyor. Neden? Sakındırmak için. Olayın muhâmetini anlatmak, korkutmak için yapıyor. Başka var. Ömer radıyallahu anhu yanında Yahudi işten çalıştıran sahabeye ne diyor? "Faman yatawallahu minkum feinnehu minhum. Sizden kim onları dost edinirse onlardan da ayetini okuyor. Halbuki bu Riddet ayetidir. Yani kim Yahudi, Hristiyanlar dost edinirse kafir olur. Doğru mu? Evet. Doğru. Büyük şirke, şirk olmayan bir meseleyi, büyük şirk ayetini şirk olmayan bir mesele zikrediyor. Neden? Korkutmak, sakındırmak. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada beni İsrail'in dediği gibi dediniz dedi ve ne yaptı? Ümmetini bundan sakındırdı. Tabi burada bize çok itiraz geliyor. İşte cehaletçiler Dinin aslında Allah'tan başkasına ibadet etme noktasında cehalete özür getirenler bunu sakız yapmışlar ağızlarına. Her ortamda önüne gelen herkes konuşuyor. Ya Adam hadisin metnini bile okumamıştır eminim. Zat-ı envat meselesi var cehalet özürdür gibi saçmalıklar yapıyorlar. Şunu baştan söyleyin. Allah'tan başkasına ibadet etmek... İbadetin bir çeşitini Allah'tan başkasına sarf etmek noktasında cahalet özürdür diyen adam İslam'ı değiştirmiştir. İslam'ı tebdil etmiştir. Sözüme dikkat edin. İbadetin bir çeşitini Allah'tan başkasına sarf eden adı şirk. Bunu yapanın cahil ve mazur olacağını söyleyen adam İslam'ı tebdil etmiştir. Çünkü İslam nedir? İslam Allah'tan başkasına şirksiz ibadet etmektir. Eğer şirk koşan Müslüman olursa İslam denir. Doğru mu? Peki nasıl o zaman burada şüpheler getiriliyor bize? Diyorlar ki sahabe ne talep etti? Şirk talep etti. Büyük şirk talep etti ama peygamber onları tekfir etmeli. Biz onlara öncelikle deriz ki büyük şirk talep etti diyen insanlara. Sizin selefiniz kim? Yani kim söylemiş ulemadan? Seleften kim demiş ki Zat-ı meselesi büyük şifttir Cevap yok. Çünkü Seleften kimse böyle söylememiş. Bir iki tane at getiriler İbn-i Baz, i̇bn Onlar da Onlar da öyle demiyor da onlar da bu asırdaki adamlar yani. Bana Seleften ümmetin ittifakla kabul ettiği iki tane adam söylesinler buna büyük şirk yani. Ben küçük şittir diyorum ve selefimi getiriyorum. İbn Teymiye İqtidas-sırat-ı -e diyor ki talep ettikleri şey sadece teşbihti diyor. Ya bizzat beni İsrail'in istediğini istesediler durumları ne olurdu diyor. Bak İbn Teymiye bunun için küçük şittir diyor. Sayfa numarasına kadar ben inşallah size vereyim. Not almak isteyenler not alsınlar. Ebn-i Teymiye Musakım, 314 ve 315. sayfada bunu söylemiş. Gene Şatibi, El-i'atisam kitabı 2. cilt 245 ve 246. sayfada. Şatibi de diyor ki sadece onların bu talebi zahirdeki bir benzerlikti diyor. Yani fiil zahirde benziyordu ama bizzatihi aynı değil. Yani bu küçük şirk bu büyük şirk. Şatibi de ne yapmış meseleyi bizim anladığımız gibi Başka Muhammed i̇bn Abdülvahhab. Allah ona rahmet etsin. O da diyor ki şirk iki çeşittir bu hadisi yorumlarken. Büyük ve küçük şirk vardır. Anlaşılan sahabe bununla mürtet olmamıştır diyor. Açıkça söylüyor. Onun da bu konudaki mezhepi onun da bu konudaki görüşü bunun küçük şirk olduğudur. Bu selefin anlayışı yani kastım İbn-i Teymiye ve Şatibi diyebilirler Muhammed bin Aftur'a 200-300 yıl önce yaşamış. Onu kastetmiyorum. Yani en azından benim bu hadisi böyle anlayan bir selefim var. Onların selefi kim? Bakın piyasada ben bu hadisi kimle tartıştıysam ya alimler ihtilaf etmiş. Bir grup senin dediğin gibi demiş. Küçük şıktır. Bir grup da büyük şık demiş ben o görüşü alıyorum diyen adamlar var ya. Ben bir tanesinden nakil görmedim yani. Falan alim böyle diyor. Demiyor hiçbiri. İşte şefkani diyormuş. Yani Şevkan diyormuş da bir nakil getirdi yani nerede demiş Şevkani? Ya işte e, falan da böyle diyormuş. İşte Ebu Batın da böyle diyormuş. Ya yani nerede diyor bir getir de biz de görelim. Yani okumadı, okumamışlar bir yerden sadece bunu duymuşlar. Kendileri gibi kalbinde hastalık olanlardan. Onu getirip hemen ne yapmışlar? Önümüze koymuşlar diyorlar böyle böyle. Kendileri bile okumamışlar Nakhli. Tamam iş. Buru anlaşıldı inşallah. Yani sahabenin talep ettiği şey ne değildi? Şirf. Değildir. Yani her zaman benzerlik ayniliği gerektirmez. aynı dediğim şey birebir aynı olmaz. Ben diyorum ki kel esed Adam aslan gibidir. Adamı aslana benzetiyorum da adam aslan gibi dört ayağı olan sakallı olan bir şey değil ki yani aslana benzemiyor. Adam cesaret yönünden aslana benziyor. Bak benzerlik yaptım ama her şeyi aynı değil. Misilli ise bak bu iki bardak da aynı. İkisi de cam, ebatları, boyutları aynı. Misil yani bunlar. Birbirinin aynı. Nebi sallam diyor ki mudmanal ke abudul vesne diyor. İçki müptelası puta ibadet eden gibidir diyor. Peki ehli sünnetten kimse demiş mi? Adamın ömrü içkiyle geçerse bu adam müşriktir, putperesttir? Yok. Resulullah işin kötülüğünü, çirkinliğini anlatmak için böyle bir benzetme yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu benzetmeden dolayı diyebiliyor muyuz içki içen adam? Şeydir, müşriktir, putperesttir. O bize cehalet özürdür, yok zaten en vattaki büyük şirktir diyen vatandaşlar. Onlar diyebiliyorlar mı ki içki içen adam, içki müptelası olan adam putperesttir? Demiyorlar. E orada demiyorlar, burada niye diyorlar o zaman? Burada ne var? bir. Var. Allah Subhanahu ve teala şirk işleyen kimseyi cehaletle mazeretli kabul etmez. Ancak fetret ehli ise. O da mazurdur. Yallah cennete değil, ahirette imtihan olunur. Allah onlara bir Resul gönderip itaat eder, ateşe girerseler cennete girerler. İtaat etmez, ateşe girmezlerse cehenneme girerler. Ama kişinin alimlerin kitaplarında bahsettiği ki, bu, kitapta, bu kitap Şeyh Muhammed'in kitabı. Kitab-ı Tevhid. Buna bir şerh yapmış torunu Abdurrahman. O şerhe de bazı mülahadalar. Bazı noktalarda notlar düşmüş. Yasir Burhami diye biri var Mısır'da. İşte Selefim diye geçiniyor işte o da. Ee, orada davet yapıyorlar. Kıra şeyler yani devletle problemleri yok bunların Mısır'da. O taifede. O işte bazı burada noktalar koymuş. Cehalet özürdür falan filan demiş. Getirdiğin akılleri size okuyayım kısaca da. Neyi getirmiş? İmam Şafii'den söz getirmiş. İmam Şafii isim ve sıfat meselesini konuşuyor. Diyor ki, <gülüyor> hafi olan bazı isim sıfatları diyor. Ya bir adam inkar ederse hemen kafir olmaz. Hüccet götürülür. Bak Allah mesela Allah'ın ayağı vardır. Doğru mu? İman ediyoruz. Bukhari Müslüm ittifak etmiş. Allah kıyamet günü, ne yapacak din günü? Ayağını cehenneme koyacak, cehennem denecek kat kat yeter ya Rabbi diyecek. Doğru mu? Doğru. E bana bu hadis ulaşmadan ben nereden bileyim Allah'ın ayak koyma ayak sıfatı var daha doğrusu. Öyle, öyle mi? Allah'a benzetmiyoruz mahlukatına benzeten kafir olur. E, teşbih yapmadan, benzetmeden, tevil yapmadan biz iman ediyoruz bunlara. Yani isim Allah'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı meseleler müccetin ulaşmasıyla bilinir. İmam Şafii'nin bu isim sıfat hakkındaki sözünü. Şirke getirmiş. Hiçbir alakası yok. Ondan sonra binin işte zekatın ve nedenler hakkındaki sözünü getirmiş. O da zekatla alakalı meseledir. Bakın dört farz, namaz, oruç, zekat, hac. Yani vacipler ve haramlar ancak şeriatın bize ulaşmasıyla bilinir. Vacipler ve haramlar ancak şeriatın bize ulaşmasıyla bilinir. Örnek veriyorum. Mesela... Bizde farz olan bir namaz geçmiş ümmetlerde farz değildir bir ümmette. Bir ümmette haram olan bu bize helal olabilir, bizde helal olan onlarda haram olabilir. Niye? Bu şeriatlar nedir? Amelde şeriatlar farklıdır. Ama şirk ise Allah'a tevhid üzere ibadet hepsi aynıdır. O yüzden Allah'ın şirk noktasında yani şirkten sakındırma noktasındaki hücceti bütün peygamberlerle kayım olmuştur, yeryüzünden bu ücret hiç kalkmamıştır. Farzlar, haramlar, vacipler noktasında da ma'lum mined bir biz darura olanlar, yani dinden zaruri bilinmesi gereken, gene haramlarda cehalet özür değildir, diğerlerinde özürdür. Mesela bir adam, Yalanın haramlığını ben bilmiyordum diyemez. Yani bu fıtratla bile bütün ümmetlerde ortak şeriattır yalanın haramlığı. Doğru mu? Yalan, zina, hırsızlık. Doğru mu? Bunlar hep bilinen şeyle. Bunlar da ben bilmiyordum iddiası olmaz. Ama hafi kalmış, gizli kalmış. Öyle, öyle mi? Adam üvey kızıyla nikahlanmış mesela. Örnek veriyorum. Bu i̇htilaflı mesele alimler arasında. Ali radiyallahu bir söz var. İşte Cumhur üvey kızla nikahlanılmaz diyor. Ali Radiyalan'dan bir söz var. O nikahlanları diyenler de şey diyorlar. Yani eğer aynı babasıyla, üvey babasıyla aynı evde yaşamadı, uzakta yaşadıysa mesela. Hiçbir araya gelmediyse yabancı bir kadın gibi olduğu için nikahlayabilir ama şaz bir görüş. Öyle değil mi? Yani bir adam bunu alsa veya bunu reddetse örnek veriyorum. Adam bundan hemen ne olmaz? Yani bu konuda cahil olursa kafir olmaz. Neden? Ona bu meselede hüccetin ulaştırın. Bunu her, alimler bile bilmiyor bazen. İlim ehli bile bazen bu noktada e, ona kendisine hüccet ulaşmamış olabiliyor. Ama dinin aslı olan farzlar ve haramlarda ise burada herkes bilmek zorunda, bilmemek cehalet, mazeret değil. İki taifi istisna etmişler bunlarda da. Namaz, oruç, zekat gibi de bu meselelerde iki taifi istisna etmişler. Bir, İslam'dan uzak bir beldede yaşıyor. ilim elde ettikten imkanı yok. İki, İslam'a yeni girmiş. Yani İslam'a yeni girmiş adam şirk işleyebilir değil. İslam'a yeni girmiş bir adam bazı farz ve vaciplerden haberdar olmayabilir. Ama bu da her zaman değil. Şu an olamaz mesela. Yani şu an müşrikler bile namaz kılmanın zekat vermenin, hacca gidip oruç tutmanın vacip olduğunu biliyor. Ya yani ben aman İslam'a yeni girdim işte namazın vacipliğini bilmiyordum gibi komik bir iddia muteber değildir hiçbir zaman yani o e, şey sayıyorduk Yasir Burhami'nin delillerini sayıyorduk i̇bn Kudamenin namaz hakkındaki sözünü getirmiş yani bir tane nakil yok ki Allah'tan başkasına secde eden adam İslam'a yeni girmişse cahildir, mazurdur diyen bir tane alim sözü yok niye? alimlerin sözünü yerli yerinde kullanmıyorlar selefin sözünü yanlış yerlere getirip tatbik ediyorlar Selef vacipler, haramlar konusunda bir mesele konuşmuş, cehalet meselesi. Onlar çirke getirip bunu tatbik etmişler. İbnül Kayyim rahimehullah diyor ki, eğer diyor, e, sünnet Kur'an bize ulaşmasaydı bile diyor, şirk noktasında, şirkten sakındırmak noktasındaki hüccet diyor, önceki resullerle bize zaten kaym olmuştur diyor. Çünkü Allah'ın bu konudaki hücceti yeryüzünden hiç kalkmamıştır diyor. Adem'den kıyamete kadar bu hüccetler zaman vardır. Bütün dinlerde şirk kötüdür aslında. Semavi olan bütün dinlerde, Yahudilik ve Hristiyanlık'ta hepsinde aslında şirk kötüdür. Daha sonradan insanlar ne yapmıştır? Dinlerini değiştirip tahrif edip şirk haline getirmişlerdir. Öyleyse Şeyh Abu Bakın'ın da dediği gibi, her kim derse ki şirk işleyen cahilse mazurdur. İşte müteevvilse mazurdur vicdahi ise mazurdur. Kitap, sünnet ve icmaya muhalefet etmiştir diyor. Ve yani bu muhalefet adamı dinden çıkartır. Anlatabildim inşallah. Yani bizim dinimizin aslı bu. Yani o piyasada ben tevhid ehliyim, ben de tevhidi biliyorum. İşte bizde demokrasi küfürdür. Bizde işte askere gitmiyoruz, oy vermiyoruz, okula göndermiyoruz ama yapanlara işte kafir diyemiyoruz. Benim benimle sizin dininiz bir değil. Yani benim dinim benim anladığım İslam. Allah subhanehu ve teâlâ'nın daha Tevbe suresi 6. ayette belirttiği gibi daha Allah'ın kelamını işitmeseler dahi işledikleri şirkten dolayı cahil olmalarına rağmen Allah'ın müşriklerdir diye vasıflandırdığı bir din anlayışıdır yani. Dinimizin aslı budur. Burada muhalefet edenler de bizim din kardeşimiz, Müslüman kardeşlerimiz değil. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Vo akhire davana enel hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü illa